Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur Bugün Ekim'in sonuna geldik Ben hala tişörtle oturuyorum Ne kışı hissediyoruz ne sonbaharı hissediyoruz Bu nereye kadar böyle gidecek böyle üzüntüyle bunu karşılıyorum Öte yandan hemen güneyimizde soykırma varan bir vahşet var Çocuklar öldürülüyor her 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor Ona öncelleyen bir terör var Gerçekten üzüntülü günlerden geçiyoruz. Ama ne yazık ki bu çağda böyle hep üzüntüleriyle, kargaşasıyla, otoriter, totaliter liderleriyle öne çıkıyor. Şimdi bugün stüdyomuzda e, Aykurt Nuvoğlu var. Aykut, Bey hoş geldiniz açık ratuya. Yazılama yayınlarından Çatlağın Arkası isminde bir kitabınız çıktı. Kitap Mayıs ayında çıktı. Ekim'e kadar üçüncü baskısını da yaptı. Demek ki okurdan da bir ilgi görüyor. Ben de böyle fark ettim ondan sonracıma. Nadir bulunan kitaplardan biri böyle politikaya dair bu kadar içeriden eleştirel gözle bakan yazar bulmak Türkiye'de artık böyle imkansıza yaklaştı. O yüzden ben de sizi açık radyoya konuk etmek istedim. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi kitabı ben dikkatlice okudum böyle çalıştım altını çizdim. Ve orada gördüm ki siz üniversite yıllarından bu yana mühendislik okumuşsunuz ve CHP'nin içinde yer almışsınız. Evet. İçinde de böyle sadece bir üye olarak yer almamışsınız. Neredeyse ne kadar görevi varsa ilçede yapılabilecek, hatta ilde yapılabilecek. Neredeyse hepsini de yapmışsınız. Üstüne üstlük geçen dönemde, yani şimdiki dönemden önceki dönem Kadıköy Belediye Başkanlığı da yaptınız. Onu ben de biliyorum. Ee, ama kitabınızda CHP'de yerelden merkeze kadar kronik bir demokrasi problemi olduğunu yazıyorsunuz defalarca. Oysa bu pazar Cumhuriyet'in 100. yılı. Cumhuriyet 2. yüzyıla girerken gerek Kılıçdaroğlu gerek İmamoğlu yeni yüzyılda Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracaklarının provokandasını yapıyorlar. O yüzden ben de size hemen ilk sorumu sizin de kitabın başında okurlara sorduğunuz soruyla başlamak istiyorum. Demokrasiyi kendi içinde işletemeyen bir parti ülkeye demokrasi getirebilir mi? Yani çok aslında çok güzel bir soru. Yani Cumhuriyet ilk kurulduğu zaman hilafeti kaldırdı, padişahlığı kaldırdı, tek adam Yönetimini ortadan kaldırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber demokrasiye giden yolu açtı. Yüz yıl sonra e, Türkiye şu anda kendi demokrasisini, kendi meclisinin gücünü tamamen azalttı. Başkanlık sistemine geçti. Liderler e, uzun dönem kalan otoriter yapılanmaya dönüştü. Aslında yüzyıl yıl sonra Türkiye tekrar tek adam yönetimine girdi. Tek adam yönetimiyle beraber demokrasiyi getiremezsiniz. Otoriter ...faşist yönetimlere doğru... ...ülkeyi yönlendirirsiniz... ...ve halkla kopan bir siyasetin de... E, ...demokratikleşmesi... E, ...mümkün değil... Bunu Türkiye için mi söylüyorsunuz CHP için? Cumhuriyet Halk Partisi de... ...aslında başkanlık sistemiyle beraber... ...bu sistemin parçası haline dönüştü... ...başkanlık sistemiyle beraber... ...otoriter bir yapıya dönüştü... E, ...düşünün... ...13 senedir 12 tane seçim kaybeden bir genel başkan... ...hala koltuğunu korumaya çalışıyor... ...ve limana yaklaştıracağım diyor... Aslında demokrasilerde insanlar görevlerini yaparlar ve ondan sonra efendice derler ki teşekkür ediyoruz, ben görevimi yaptım, başka birisi görevi devralsın. Yani ısrarla o koltuğa e, saplanıp kalmak e, bence ciddi bir güç seyirlenmesi ve otoriter yapının devamıdır. E, bunu değiştiremeyen bir e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de e, bence e, kendisini değerlendirmelidir. Yani siz kendi genel başkanınızı 13 sene içerisinde değiştiremiyorsanız, bu ülkede 22 yıldır iktidar olan AKP iktidarını nasıl değiştireceksiniz? Peki nerelerde kilitleniyor? Kilitlendiği nokta aslında siyasal partiler yasasından kaynaklanıyor. Siyasal partiler yasası partinin hangi yöntemlerle seçim uygulayacağının yetkisini parti meclisine vermiş. E, parti meclisi de kendisini seçtikleri için atama yöntemini yıllardır belirlediler. Atama yöntemi ben e, seni seçiyorum, sen beni atıyorsun. Böyle karşılıklı bir çıkar ilişkisine dönüştü. E, atama yetkisiyle beraber parti meclisi aslında esas olan işte partinin politikalarının belirlenmesi, strateji oluşturması görevlerini yapmayarak tamamen kendilerini seçebilecek bir mekanizmaya ulaştırdılar işte belediye başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri ve bunlar tamamen e, yerelden koptu. Yani siz Ankara'da yaşıyorsunuz, İstanbul'dan sizi milletvekili yapabiliyor, belediye başkanı yapabiliyor, belediye meclis üyesi yapabiliyor. Halktan kopuk bir siyaset otoriter bir e, yapının önüne açtı. Ve e, bu da aslında e, yasanın getirdiği yani siyasal partiler yasasının getirdiği bir açığı kullanmalarının e, neticesinde oluştuğu. E, bundan sonra aslında bu 20 yıl içerisinde hiç ön seçim neredeyse yapılmadı. Ve, e, siyaset oligarkları oluştu ve toplum e, buna çok tepki gösteriyor kızıyor e, öfkeleniyor ve e, bu ses e, ne yazık ki ne genel başkan ne de parti yönetim tarafından duyuluyor şimdi siz kitabın hemen başında bir delege ağlığından bahsediyorsunuz değil mi Hani belki bizim radyonun din tamamı bunun ne olduğunu bilmiyordur e, soracağım yani delege ağası nedir ama bu delege ağalığı sayesinde işte sizin de dediğiniz gibi şu kadar seçime girdi 12-13 tane. Hepsini kaybediyor ama bu sistem sayesinde Kılıçdaroğlu başkan kalabiliyor. Partinin başkanı kalabiliyor. Ve şurada yeni bir kurultuya da çok az var. Bu sistemde devam ettiğine göre Kılıçdaroğlu tekrar bu sistemle başkan mı seçecek demektir bu? Şimdi Delegio Ağla aslında e, parti yönetiminin e, belirli kurallara uymazdan e, dışarıdan e, parti politikalarını dair benimsememiş insanları üye yapmasıyla beraber oluşturduğu bir güç. Ama bunu yapan parti yönetimleri yani genel merkezlerden geliyor bu. Kendisini seçtirebilir mi? E, şu anda kendisini seçtirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda e, seçmenlerden çok büyük bir öfke var. Yani seçmenler şu son e, seçimde. Mayıs seçimlerinde bu yüklülerin değişeceği konusunda büyük bir umuda kapıldılar. Aday belirlemesinden alın da izlenen politikalara kadar bir sürü yanlış yapıldı. Bu yanlışların seçmenler farkında. Ve seçmenler diyorlar ki, arkadaş sen git artık. Yeni bir genel başkan, yeni bir parti yönetimi seçilsin. Ben o zaman dahi seni değerlendireceğim. E seninle benim aramda güven ilişkisi bozuldu. Ama ısrarla... E, koltuktan ayrılmak istememelerinin yarattığı büyük bir infialle karşı karşıyayız. Seçmenler farklı bir dilde konuşuyor. Parti yönetimi çünkü 2024'te seçimler olacak, belediye başkanlıkları atanacak, belediye meclis üyeleri atanacak. Ağzından tek bir ön seçim kelimesi dahi çıkmıyor. Hala e, yetkisi olmamasına rağmen şu anda e, Aydın Belediye Başkanı'nın e, ismini söyledi, Ankara Belediye Başkanı'nı söyledi, İzmir'in söyledi. Yani belediye başkanların isimlerini söylüyor. Diyor ki bizim 2024'teki belediye başkanı adayımız bu. Aslında parti tüzüğü açık net e, belediye başkanların atama etkisi parti meclisine ait. Artık şu anda e, seçim kurulu, yüksek seçim kurulu seçim sürecini başlatmadığı için aday da belirleyemez. Çünkü önümüzde bir de bir kurultay var. E, kurultay bakalım genel başkanları siz seçecek mi? Parti meclisi aynı parti meclisi mi olacak? Yani gelecekteki yöneticilerin vermesi gereken kararları bile antidemokratik bir şekilde veriyor ve bir baskı oluşturuyor. Doğru değil yani yaptığın. Çok, çok güzel. Şimdi devam edeceğiz ama e, burada bir şarkı arası verelim istiyorum. Ee, sevgili Açık Radyo'nun Arkadaşları işte Aykurt Nuhoğlu Çatlağ'ın arkası kitabının yazarı Eski Kadıköy Belediye Başkanı ee, Kitabın içi de şimdi birinci bölümden anladığınız gibi Tamamen CHP'yi irdeleyen bir kitap Konuşmaya devam edeceğiz ama Bir şarkı arasıyla küçük bir ara verelim ee, Ed Sheeran söylüyor Shape of You Merhaba tekrar Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları. Çatlağın arkası kitabının yazarı eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhuoğlu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi böyle biraz genel CHP'ye, ülkeye hafif hafif kitaba göndermeler yaparak dokunduk. Tabii bütün kitabı da anlatacak halimiz yok. Merak edenler alıp Hı. kitabı okusunlar. Belki size ulaşmak isterlerse ulaşsınlar. Sizin tabii bir de Kadıköy Belediye Başkanlığı döneminiz var. Hı. Ama... Sizin de kitapta söylediğiniz gibi Sizi ikinci dönem aday yapmadılar Şimdi kitapta enteresan şeyler yazmışsınız Bunlardan biri diyorsunuz ki Daha ben görevdeyken diyorsunuz Bazı belediye meclis üyeleri Bazı gazeteciler Belediye çalışanları Hatta yakın dostlarınız Ya bak ranta geçit vermezsen Seni ikinci dönem seçmezler Demişler size Tavsiyede bulunmuşlar yani Sonra da siz haklı çıkmışsınız. Oysa sizden önceki, ya daha doğrusu onlar haklı çıkmış pardon. Hmm. Onu da şaşırarak yazıyorsunuz yani ben <gülüyor> baktım hmm. ki bunlar haklı çıktılar. Ama sizden önceki Selami Öztürk dört dönem belediye başkanlığı yapmış. Evet. Şimdi aynı zamanda kitapta bazı şirketlerle partinin, genel başkanının il başkanının böyle ilişkilerinden de bahsediyorsunuz. Şimdi gerçekten de böyle midir yani? Biri belediye başkanının tekrar seçilmesi için Türkiye'de ranta yol mu vermesi gerekiyor? Türkiye dünyada yolsuzlukta ilk sıralarda yani Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırmasına göre dürüstlerden başladıkları zaman 90. sıradayız yani. E bu da şunu götürüyor. Yani yolsuzluğun temel kaynağı kamu kaynaklarının kullanılması ve kamunun yasalardan kaynaklanan gücünün e, şirketler lehine e, kullanılmasından geçiyor. E, bu ne, nedir? Bu işte e, büyük kentlerde işte büyük arsaların işte imar artışlarıdır, koylardır, madenlerdir. E, i̇şte e, işte çevreyi tehdit eden e, işte santrallardır. Yani şu an işte insanlar e, cüddetli şekilde tepki göstermesine rağmen işte dünya e, küresel anlamda ısınıyor. Tehdit altında olmamıza rağmen e, bunlarla baş edemiyoruz. Şimdi bunlar kendi ilçemizde de bu firmalar var. Yani diyelim ki işte Kalamış Yatlımanı'nı özelleştirmek isteyenler var. Söğütçeşme'de tren istasyonu yapmak isteyen var. Haydarpaşa'da otel yapmak isteyen var. İşte iki olan emsalini dörde çıkartmak isteyenler var. Bunlar şimdiye kadar buna alışmışlar. Ama yerel yönetimler halk tarafından seçiliyorsa halkı temsil etmek zorundadır. E bu kesimleri zaten örgütlü, güçlü bu şirketler. Yani on binlerce çalışanları var, avukatları var, hukukçuları var. Ee, bir de siyasetçiler bunların emrine girdiği zaman, o zaman bu halkın ihtiyaçlarını, sorunlarını kim çözecek? Bir sahipsizlik e, gündeme geliyor. Bir sahipsizlikten kaynaklanan bir, bir çıkmazı yaşıyoruz. E şimdi İstanbul... E, bir, dakika, bir dakika, mesela bir de kitapta enteresan bir şey daha söylemişsiniz. Belediyede dolaşan bazı insanlar var diyorsunuz. İş, iş, takipçiler, <gülüyor> iş takipçileriler. İşin e normalde olmaması gerekiyor. E şimdi İstanbul'da bakıyorsunuz, İstanbul'da e, imarla ilişkili artışlar 20 yıl içerisinde neredeyse şehri iki katında büyüttü yani. 7-8 milyondan e, işte 16-17 milyona çıktı. Ve e, yasa aslında ilçe belediyelerine e, çok büyük yetki veriyor. Hem büyükşehir belediyesine. E şimdi Cumhuriyet Halk Partili olan belediyelerde de e, bu yetki olmasına rağmen oradaki imar artışları da devam ediyor. O zaman bu siyasi partiler aslında aynılaşmaya başladılar. Yani, güzel bir e, e, e, Bugün dörtte yani. açık radyo'da bir program vardı oraya katılan e, misafir şöyle bir şey söyledi belediye başkanı sadece iki şey yapamaz dedi adam asamaz para basamaz onun dışında canı ne evet, istiyorsa evet, yapar dedi Evet evet çok ciddi yetkileri var evet doğru Ama bunlar rağmen kentin dokusu hızlı bozuluyor yani CHP'li belediyelerde bunun içinde mi diyorsunuz yani Evet, yani şimdi bir belediye başkanı benim yetkim yok, yapamıyorum, bunu işte merkez yapıyor, hükümet yapıyor demeye başladığı andan itibaren bence problem var. Sizi halk seçiyor. Siz sonuçta o bölgede yaşayan insanların temsilcisin. Bu çok büyük bir yetkidir. Artı belediyeler de sonuçta yasayla kuruluyor. Yasanın size verdiği yetkiler var. Yasanın size verdiği yetkiler ortadan kaldırılmadığı takdirde, yani Ankara işte parlamento, işte başkanlık sistemi, başkan diye geçmiyor. Yasa diye geçiyor. Ben yasadan yetkimi aldığım zaman ben yasa ne derse onu yaparım. Yasa ruhsat yetkisi dahil e, bu imarla, inşaatla ilişkili, ruhsatla ilişkili bir, bir yetkiyi kullanmaya başladığınız andan itibaren gelip e, sizin olduğunuz bölgede e, bu çıkar grupları iş yapamazlar. Yapmadıkları zaman da kendi aralarında örgütleniyorlar ve <gülüyor> sizin gibi olanlar ikinci dönem seçtirmemek için elinden geleni yapıyorlar. Hatta kitapta ben anlattım genel başkana e, seçimden uzun bir zaman önce neredeyse 4-5 ay önce böyle il başkanı işte ilçe başkanının olduğu bir yerde kalabalık bir yerde işte e, dedim ki sayın genel başkanım e, biz şimdi 5 yıl oluyor burada görev yapıyoruz. Şimdi bizim iyi mi kötü olduğumuza e, Kadıköy halkı karar vermesi gerekiyor. Yani partinin 12 bin üyesi var e, burada ön seçim yapılsın 12 bin insan gelsin oy kullansın. Kimi aday yapmak istiyorsalar ilçede onu yapsınlar diye söyledim. Ee, hiç sesini çıkartmadı genel başkan ee, ama atama <gülüyor> yöntemiyle beraber İstanbul'daki tüm belediye başkanlarını hatta Türkiye'deki belediye başkanlarını atadı. Hatta kendisine dedim ki ya, efendim siz dedim şimdi nasıl Türkiye'de bine yakın e, belediye de atama yapacaksınız? Bunları tanıma şansınız yok ki. E, bırakın bunları yerelde yaşayan insanlar kendileri e, karar versinler buna. Şimdi aslında bizim benim söylediğim şey yani demokrasiyi güçlendiren yerelden demokrasiyi başlatan bir şey. Sonuçta insanlar e, seçmek denilen şeyi de öğrenirler. Hata yapabilirler ama bu hata e, genel merkezlerin yaptığı atamalar kadar hata olmaz. Çünkü genel merkezlerin yaptıkları atamaların arkasında hep bu çıkar grupları, firmalar, o güçlü yapılar, işte güçlü basının etkisiyle beraber e, kendilerine yakın olan insanları atıyorlar. Peki hiç görev yaparken genel başkan telefonda bir mesele için aradı mı? Genel başkan aramıştır. Ben sadece bir tanesini yazdım kitapta. Onu anlatabilirim yani. Bizim Kadıköy'de taş yapının yaptığı meteoroloji arazilerinde binalar vardı. Biz geldiğimiz zaman o binalar bitmişti. Hatta ben belediye başkanı olsaydım yani o ilk başında. Ben o binaların imar artışı yapmasına kesinlikle izin vermezdim ve yasa bana o gücü verirdi yani ama biz geldiğimiz zaman bitmişti bizden iskan almak istedi biz de ölçtürdük o zaman zannediyorum 10 bin metrekarenin üzerinde mevcut ruhsatına göre fazla imalat yapmıştı fazla imalat yapmıştı biz tabi iskan vermedik ve onunla ilişkili cezaları verdik yıkım kararı verdik sonra bu firma işte bakanlığa gitti bakanlıktan iskan aldı dava açtık o dönemde de Genel Başkan'ı ziyaret etti Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bir sabah saat 9'da Genel Başkan beni aradı e, Bu vatandaşın e, Bu firma sahibinin kendisine geldiğini e, Ve bizden Çok şikayet ettiğini söyledi Hatta ben e, çok rahatsız oldum Sayın Genel Başkan bunu sizden Randevu alıp görüşmemesi lazım Yani bu sonuçta e, belediyeyle e, Davalık, mahkemelik e, Kendi haklarını koruyabileceği Çok fazla imkanları var sizin yanınıza gelmemesi gerekiyordu dedim. Ee, yok ben dedi onunla ilişkili şey yapmıyorum yani yasal neyse o yapılsın dedim. Ee, ama bana göre e, Cumhuriyet Partisi'nin genel başkanının yanına e, bu firma temsilcilerinin bu derece rahat e, çıkmaması gerekiyor. Hem 12 bin metrekare fazla yapacaksın ki diğer belediyelerde de mesela Şişli ile sorun oldu, Sarıyer Belediyesi ile sorun oldu. E, sonra bizi davet etti, o davadan beraat ettik ama aynı firma imarafında faydalanarak 362 iki tane başvuru yapıldığı binalardan imarafından. E şimdi bu mesele doğru değil yani. Evet, evet. kitapta bir de enteresan bir şey daha gönderme yapıyorsunuz Aykut Bey. Yani çok az vaktimiz kaldı ama e, geçmişte de mesela küçük çekmececi Zeytinburnu Ümraniye, Eminönü Gazi Osman Paşa Beyoğlu CHP'li belediye başkanlarının yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını yazıyorsunuz. Bu 89 seçiminden sonra insanların aklında daha çok is iski yolsuzluğu kaldı ama bunları da insanlar unuttu. Partinin içinde bunun muhasebesini yapıp bu insanların bir daha bir yerlere gelmemesi için mekanizmalar var mı? Yok. Şu anda tamamen e, bu sistem e, atamayla beraber güçlendirildi. E, tekrar yeniden e, Cumhuriyet Halk Partisi tüm üyelerin katılımıyla Ön seçim yapmadığı takdirde, hakim huzurunda ön seçim yapmadığı takdirde e, bu, bu yapılanmalarla baş etme şansı yok. Bunu ancak en geniş demokrasiyi uygulayacaksın. Ne kadar çok insan e, katılırsa e, o sürece ve oy verme işlemine ancak o şekilde aşağıdan yukarıya sağlıklı bir yapılanma oluşturulabilir. delege ağlığın olacak peki? Delege ağlı denilen sistemin e, temelinde yatan şey genel merkezler. Genel merkezler adaletli davrandıkları zaman e, delege ağlı olma ihtimali yok. En geniş katılımı. Siz eğer korkuyorsanız delege ağlı yapıyor, o zaman tüm oradaki seçmenlerin hepsini koyun sandığı seçmenler gelip oy kullanıp hmm, adayları yaşayanlar, belirlesinler. Değil mi? Evet, yaşayanlar, yani Kadıköy'de yaşayanlar, Kadıköy'ün adaylarını belirlesinler. Çok zor değil ki bu. Çok zor değil. Kesinlikle katılıyorum. Aykurt Nuholu açıkladıya Radyo'ya kendisi için çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da zaman konusunda beni <gülüyor> sıkıştırıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Çatlağın arkası daha detayları isteyen arkadaşlar alıp yazılama yayınlarından çıktı. Aykurt Nuholu'nun kitabı okuyabilirler. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum teşekkür buraya ederim. kadar geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları dünya okumaktan ben Aytaş Timur. Bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir kitap. Başka bir yazarla görüşene kadar. Hoşçakalın.